her zaman tiyatro gezilerimdan bırak ee, sen kendi şeyin e, ne demeli? Metin hızır içinde sundun ama Biraz daha açmak ve kavramak istsem ben şimdi bir Hirschman'ın bu gericiliğin retoriğini e, tekrar okuyorum bir yazı nedeniyle. Gerçek okuyup hiçbir şey yazmaya değmedi dedim ama neyse orada bu e, tepkisel üzerinde özellikle gericiliğin retoriğinin oluşmasında tepkisel üzerinde işte şeyler bazı Fransız devrimi döneminde ortaya çıkmış işte tepkisellikler üzerinden Fransız devriminin gericilik ayağının, ilericilik ve gericilik ayağının nasıl oluştuğu falan tartışmaya çalışıyor işte. Şimdi bu aktif, reaktif şeyine özellikle bu yaptım. Bir de üstelik sorduğum soruyu bağlantılı olarak bu şizoid devrimci güçlerle pronit, faşist kutup arasında da böyle ikilikleri de net bir şekilde vurguladığı için bizi biraz bu şeyi gerçek örneklerden son, konuşmanın sonunda şey ama bu şizoid devinç güçlerin gerçekten bu akışkanlık garsonu mesela Ramy abi de sunumunda bunu anlatmıştı yani e, ortak bir tabaktan yemek daha kişiler siniden yemek yiyen insanlar kaşıkları nerede aldıklarını ağızlarındaki aslında salya ile bırakıyorlar oluyor başkaları onu şey yapmış oluyor oysa mesela modernizmle birlikte bu masa kültürü oluşuyor. Herkes kaşık çatallar nereye konacak falan tartışması oluyor. Bugün mesela yemek tartışmalarının en temel şeyi yemeğin güzel, önce yemeği güzel sunuyor musun? İşte kaşıklar, çatallar doğru yerde mi falan filan. Oysa ki gerçekte akışkan bedenler e, mevzusu var mı? Şizoyuk Dev'i orada da aklıma gelmişti. Sormuştum ama bir daha sormak. Bu gerçekten akışkanlık nasıl mümkün? Yani bu gerçekten... çok çok bir şey konuşmuyormuşuz gibi ama çok çok bir şey konuşuyormuşuz gibi. Yani sanki hiçbir zaman kabuğumuzun, nokta sağlıklarımızın yani bizi e, rapt eden bir yere, rapt eden iktidarın, paranoyik gücü dışında, bir şeyin dışına var olamayacakmışız gibi. Yani hiçbirimiz yemeği artık ortak tabaktan yemek istemediğimiz kesin. Nasıl olacak bu abişkanlık? Yani çok teorik düzeyde kalan bir mi? Yani bu Kant'ın anı hani, teoride mümkünse pratikte mümkün mevcisi <gülüyor> gibi bir arzunun dile geliştiği yoksa gerçekten bu olabilir mi? Yani bir tane tarihsel örnekler ve işte buradaki dizilim açısından şey yapmışlar ama ben buna çok çok tatmin olamıyorum mesela, buna katılamıyorum. Ee, bu böyle bir soru aklıma ama başka şeyler de var. Yani Satranç ve bu, bu, bu şey, oyunu ile ilgili bazı şeyler de var ama sıra gelirse ya da arkadaşlar sormazsa ben sormak isterim bu konularla ilgili. Şey, e, ben tabi çok dödoz bilmiyorum, e, çok da dışında hep sadece e, şey olmasın diye Parne'nin Diyaloglar kitabı okumuştum, Fi tarihinde İşte o da doktora yaparken falan. E, tabi oku, okuduğunda da genelde bana çok uzak e, birisi olduğunu, ben de e, çok eskiden çok daha ortodoks oldum. Şimdi biraz gevşedik herhalde. Oysa şimdi tepki verince, abi çok ortodoks tepki, tepki veriyorsun diyorlar. Ben kendime bakınca da çok gevşemiş olduğunu hissediyorum. Nasıl olduğunu anlayamıyorum. Şizoid bir durum var herhalde bende. Ama mesela e, bu girişte galiba mülakat, o mülakatlı kısmın girişinde şey diyor. E, siz diyor bir antropolog, işte siz bir felsefecisiniz. Bir aranızdaki ilişki nasıl kuruldu? O da diyor ki ben ondan her şeyi çaldım. O benden bir şey çaldı mı emin değilim diyor. Yani benden ne aldığını ben hiç anlayamadım, kavrayamadım ama o bir şey söylerdi ben onu indiririm. İndirkan yapardım, sonra da satardım, o da aa çok güzel kullanmışsın falan derdi. Şimdi edebiyatınla ben böyle bir şey olduğunu biraz düşünüyorum yani aslında dolayımsız ya da deneyimin en yalın şekilde ifadesini ortaya koymaya çalışırken acayip bir dolayım üretiyor yani sonuçta bu benzerlikler mevzusu, metafor, alegori, işte bunların kökenleri, işte ingeler, simgeler kavram, bunların hepsi aslında yani Hegel'i e çok kızıyorlar ama yani Hegelci bir tarz yani şey dolayım olmak sizin bir şey yapmak mümkün değil, kendini kavramak mümkün değil. Dolayısıyla deneyim sen yaşıyorsun, tekillik içinde yaşıyorsun ama o tekilliği kavramak istediğinde bir dolayım olarak karşına bir şeyler çıkıyor diye düşünüyorum. Yani bu Singel'in kullanımı ya da Engel'in fütursuz sınırlar ölçüyor olması vesaire çok büyük bir önemi olduğunu zannetmiyorum. Edebiyat bunların hepsini çok fazla e, hayatın içinde zerkiliyor ama deneyimi geri alabilmek ya da kendi deneyimini bir deneyim olarak düşünebilmek, yaşamı saf bir şekilde kendi yaşamını kavrayabilmek hep bir dolayı meseleyle. Dolayısıyla yani Hegel'e çok kızarken Hegel'in e, Hegel tarzını yeniden ee, ele geçirmiş gibi olmuyor muyuz? Ben bu konuda çok böyle kafam çok bulanık. Ee, neyse bir soru daha var onu da bir daha şeylere sorayım. Arkadaşların aklını şey yapmamış olayım. Ya ben şeyle ee, ilgili kısacık olarak söyleyeyim. Biraz sorular biraz... kafam karışıklığından kaynaklı olarak biraz şey olabilir. Benim de hani kendime sorduğum evet. sorular başka cümleler. Ee, şimdi şey, mesela bu akışlar meselesinde... E şeyi düşünelim mesela 6. yüzyılda İstanbul'da işte 500 bin kişi yaşıyordu Justinian ve bazı diye bir şey işte e, viral bir akış gerçekleşti i̇şte 244 bin kişi ölmüş kayıtlara göre yani hani demek istediğim e, tarihsel bir e, tarihi biçimlendiren e, akışları da kast ediyoruz mesela burada hani e, işte Roma imparatorluğunu yıkan nüfusların akışını düşünebiliriz mesela ilkel, teritoryal bir yaşamdaki avların akışlarından bahsedebiliriz. Yani o toplumun sosyusu hangi güçlerle kuruluyorsa oradaki akışlara bakmak gerekir. Mesela işte şu anda kapitalist makinenin yarattığı savaş dinamiğinin... bize yaşattığı nüfus akışlarını düşünebiliriz. Şimdi mesela işte bundan bir ay, bir buçuk ay kadar önce Suriyeli çocuk işçilerle ilgili çıkan haberleri hep biz hatırlıyoruz değil mi? İşte çok ünlü giyim firmalarının aslında işte Suriyeli çocuk işçileri çalıştırdıkları fason atölyelerin sanki bize yeniymiş gibi pazarlandığı bir şeyi gördük mesela. Şimdi kapitalist makine akışları serbest bırakarak kendilerindeki despotik yapıyı yıkabildi. Ama bu akışları özgürleştirdiği anlamına gelmiyor. Evet bir nüfusu e, göçebeleştirdi diyemeyiz. Bir nüfusu bulunduğu yerden koparttı ama gitti onu başka bir yerde daha e, zor koşullarda, daha insanlık dışı koşullarda yeniden yerli yurtlu hale getirdi. Yani onu e, yurdundan koparıp başka bir yurda soktu ve orada yeni bir sömürü mekanizması üretti. Mesela ben bunu şöyle örnekliyorum. İşte biz e, dünya müziği etiketi altında bir takım şeyler dinliyoruz işte parçalar diyoruz. Bunu aslında kapitalist makine gitti, inklinin ay müziğini kayıt teknolojisini kullanarak, yani kayıt aksiyomatiklerini kullanarak, reklamcılık aksiyomatiklerini kullanır, aldı ve onu bir e, değişim değeri biçiminde yeniden örgütleyerek piyasa mantığına sundu. Şimdi asıl şizoid güçlerin e, meselesi bu yeniden yerli yurtlulaştırılmaya direniyor olmalı. Mesela Dönöz'in işte o şeyde var ya, yani e, artık sloganlaşan Foucault monografisinde olan bir söz, e, işte iktidar yaşamı e, hedef aldığında ya da kendi nesnesi olarak aldığında hedef aldığında yaşam iktidarın direniş olur. Bu nasıl olur mesela? Arkeologun bence çok işte zor bir şeyi çok e, işte anlattı bize çok güzel bir şekilde bence işte bu yaşamın virtüelliğinden gelen bir şey iktidar yaşamı nesnesi olarak alsa dahi, onu baskılasa dahi yaşam ona evcilleşmiyor. Bir şekilde diren, direnmeye devam ediyor. Yeni formülasyonlar yaratıyor. Yeni olanaklar yaratıyor. Ve bu bütün tarih boyunca böyle oldu. Justinian vebası 244 bin kişiyi öldürdü. İşte 244 bin kişinin ölümüne yol açtı. İşte hatta imparator Justinian dahi veba oldu. Bu yüzden Justinian vebası deniyor. İşte ama işte Yeniden işte İstanbul dünyanın en kalabalık şehri oldu birkaç yüz yıl tarihinde. Çünkü kendi konutu bir şehir olarak kendi varlığını sürdürme işte çabası onun yeniden var etti. Şimdi asıl işte buradaki dinamik bu akışların nerede kilitlendiği, hangi akışların hangi aygıtlarla kilitlendiği ve hangi mekanizmaların içerisinde yeniden gömüldüklerine analiz etmek meselesi. Burada mesela işte benim için hani temel sorunsallardan bir tanesi bu savaş dinamiği mesela bugün bizim karşımıza çıkan. Bu savaş dinamiği bir şeyleri yerinden ediyor. Nüfusları yerinden ediyor. Kadim kültürleri yerinden ediyor mesela. Hani onları nerede yeniden solumlandıracak? Hangi mekanizmanın içerisinde yeniden onları tırnak içinde temsil edilmiş ya da çarpılmış bir yaşamın içerisine sokacak? Ve oradan hangi hangi direnişler doğacak? Çünkü bu e, hani Dördüzün düşüncesinde bu virtüellik meselesi, tıpkı problem çözüm ilişkisinde gördüğü gibi bir bir şekilde e, çözülemeyen bir problem olarak karşımızda vardır. Çözümler problemleri asla tıketemeyecek. Her çözüm problemi yeniden formüle edecek. İşte yaşamda e, eğer işte iktidarın nesnesi olarak alındığında dahi yeni bir direniş onun karşısına çıkacak. Bu hem iktidarın uygulanış biçimini değiştirecek, belki onu daha teknik ve daha ileri bir formatta yeniden kendini biçimlendirmesine yol açacak. Ama yaşam hiçbir şekilde evcilleşmeyecek. Göloz'un düşüncesinde böyle bir radikal bir şey var. Ee, hayatın, o virtüel yapısının Hiçbir şekilde tam olarak edimsel tarafından tüketilemediğine dair bir yaklaşım var. E, bu yaklaşımı da işte problem çözüm içikisinde falan görüyor. Hatta bu nokta mesela e, Marx'la e, farklılaştığı noktalardan, kritik noktalardan bir tanesi çünkü insanlık önüne çözemeyeceği bir problem koymuş. Ve, yani, mesela, doğru. ama şöyle bir şey sürekli gelecek şey gelecek zaman tipinde konuşuyorum. Evet. Mesela bunu da muhtemelen dayanak olarak mesela. Da işte, ee, 6. yüzyıldan örnek verdiğim göre bir tarihsel tecrübenin sana verdiği yetki ya da Dövöz'e verdiği yetkiyle bir şey olarak nedir? bir projeksiyon, vaat olarak aslında konuşuyoruz. Ben işte bu vaat şeklinde konuşmanın Ütopya'yla çok ilgili olduğunu ee, ve bunun bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Ee, geçen gün ben hissel yayıncılıktan bir şeyle ilgili olarak bir kitap almıştım. Cumhur, cumhur, e, cumhuriyetçiler biraz daha cesur olmalısınız diye bir kitap yani şu telefon kalınlığının boyutu da bu. Marcus Dösat'ın bir şeyi. Fransız devrimi olmuş işte şeyler var, reformlar yapılıyor. Cumhuriyetçileri iki konuda kulaklarını çekiyor. Hatta çekmiyor. Kulaklarından tutmuş savuruyor. Böyle bir şey var. Marcus Dösat'ın zaten böyle bir tarzı var biliyorsunuz. Diyor ki din konusunda ve töre konusunda. Din ve töre konusunda devrimcilerin devrimine sahiplenmediğini düşünüyor. Diyor ki mesela din hangi konu hangi ülkeye girdiyse ya yani illa bir dine ihtiyacınız varsa pagan dinleri seçin. Ama dine ihtiyacınız yoksa paganları seçerseniz en azından neyle baş edeceğinizi bilirsiniz. O diğer dinleri seçtiğinizde ki Roma'ya girdiğinde Roma çözüldü. Roma'yı aldı, yuttu ve mahvetti. Roma'nın bütün fenat güzel şeyleri gitti mesela. Şimdi e, tabii bu törelerle ilgili bir yer işte ilan cezası vesaire falan filan onunla da ilgili böyle doğayı örnek almakla ilgili. Mesela enses yasasını külliyen karşı geliyor diyor ki Doğada böyle bir şey yok. hayvanlar dünyasına ait ve e, uygarlık işte böyle bir yasak üzerinden kuruluyor. Bunun artık üzerinde bu kadar muhteşem bir devrim yapmışsınız. Mesela bundan kaçınmayın diyorum. Bu S ile ilgili bir şeyleri falan sürdüğünüz yeriyi unsareyse bırakmamız lazım. Mesela yüksek tonda insanın e, böyle tüyleri diken diken eden, yani mesela hani sen senin örneğinden hareketle söylüyorum. Meyve ile çocuk anne ile çocuk arasında işte süt almak ve süt vermek arasında kurulan ilişkinin aslında o ilişkiyi yaşayanlardan önceliği olarak kurulmuş olması mevsulun daha böyle bir, bir mekanizma doğru bir terim mi bilmiyorum mekanizma olarak sunulmuş olması ya da bir gerçeklik olarak önceden var olmuş bir şeyi aslında biz o etkileşim içine girmişler olarak öznellik yaratıp orada annemizi özgün konuma ya da o meneyi daha özgün bir şeye yerleştiriyoruz ama hikaye aslında öyle değil. Bizden bağımsız olarak, bizden önceli olarak var olmuş olması vs. falan. Mesela sadık o tavrının, yani başka bir yeni şeyler de var söylediği, Cumhuriyetçilere ve devrimcilere Aksi takdirde devrim yenilecek de diyor. Siz korkakça yürüyorsunuz bu işin üzerine. Şimdi benim merak ettiğim şey bu. Bir gelecek vaat ya da bir, ya da gelecek, ya da ütopya gibi, neyse ütopya gibi, ee, olmaksızın, umut düşüncesini devreye sokmaksızın, gerçekliğin kendisi içinde bu, tamam, ürtüel olanı çökertecek bir edilgiseltik yok ama yani en nihayette bir uç kalıyor ve sonra yaşam tekrar etkizleniyor. Ama biz yaşamak isteyenler ne yapacağız? Şu anda yaşamak isteyenler ne yapacak? Yani çünkü o zaman gelecek gerek yok. Ben şimdi halletmek istiyorum bu işi yer yani daha soğuk döneliklerde de kıyırtlar olduğu için geliyor. Bir şey <gülüyor> işte anlatabilirim yani ben. Yani çok yani. çok güzel anlattım hatta. Evet. Evet. Ee, aslında şey Hakan Hoca'nın edebiyat konusundaki şeyi hani Borgosu ve orada yaptığı açılım bana şunu düşündürdü. Şimdi gelmekte olan halk diye bir şey olan mesela bazen. Bu şimdi ya da gelecek olan halk değil mi? Şimdi bu geçmiş şimdi gelecek tipindeki gelecek halk değil ama. Yani şöyle mesela Calvino'nun görünmez kentlerinde bir tane kent var. Ben onu çok seviyorum o kenti. Hatta kendimi o kentin yurttaşı olarak işte <gülüyor> Lodomya bu kentin adı. Şimdi burada Calvino nasıl bir deneyim sunuyor bize? Nasıl bir düşünce sunuyor? Şimdi Lodomya kenti bütün kentlerden farklıdır. Çünkü her kentte yaşayanlar ve ölüler vardır. Yaşayanların dünyası, kent merkezleri, parklar falan, ölülerin e, yeri, mezarlıklar falan. Ama diyor ki Lodomyo kentinde bir üçüncü halk daha vardır. Onlar yani ye, ye, henüz doğmamış olanlara yer açarlar. Lodomyo'ların e, şeyi budur. Lodomyaların düşüncesinde henüz doğmamış olanlara yer ayrılmıştır. Baya orada bir yerleri var yani böyle. Falan. Şimdi ben e, bunun böyle saf kurgusal ya da işte şey gidenim olduğunu düşünmüyorum mesela bu burada e, Calvino üzerinden Calvino'nun e, e, işte e, ifadesi üzerinden beliren şey aslında insanların binlerce yıldır yaptığı bir şey. Henüz doğmamış olanlara yer açabilir miyiz? Yani henüz gelmemiş olan, henüz baskılanmamış olan, Bu sende bende nasıl filizlenir? Burada nasıl filizlenir? Bu şimdi ve buradanın sorusudur. Hani bu biraz farklı olduğunu düşünüyorum. Hani Ütopydi çünkü çoğunlukla da şu yüzden eleştirilir. Hani şimdinin toposunu görmezden gelip bir topya tasarlamak eleştirilir falan. Özellikle işte atopyacılar tarafından. Şimdi bu gelmekte olan halkın belirleyebileceğiz bir toposu yok. Yani işte mesela Lodomionlar bir yer açıyor falan. Ama bizim mesela böyle bir yerimiz de yok. Hani. Hangi binayı onlara verelim? Hangi meydanları onlara verelim? İşte bu yüzden her yeri, her, her yerin e, halkıdır. Yani her yerin, her yerde tez olan bir şeydir. E, bu yüzden e, bunu düşünmek gerekiyor. Bu yüzden bunun yeri edebiyat olabilir. Bunun yeri bilimin kendisinde, kendisinin e, iktidar aydaklarından koparılarak bir bilim yapma imkanı olabilir bunun imkanı mesela özellikle Dönöz vurgularımız, saf aklın bürokratları olmaktan uzaklaştığımız ölçüde olabilir falan der. Ya da işte bunun bunun imkanı biz ne kadar bu gelmekte olana yer açarsak o kadar olabilir. Ama bu basit bir umut ilkesi ya da bu basit bir ütopyacılıktan çok hani bizi bulunduğumuz mevzilerde o genişlet genişletecek, o meziyi rizomatik bir şekilde, yani bir anlamda hiyerarşik olmayan, yaşamı baskılamayan bir e, düzenleme ya da bir örgütleme, bir e, öbekleşme biçiminde mümkün olabilir. Yani bunun örneklerini işte biz e, şeylerde, e, mesela e, yan yana dizilmiş e, koridorlu insan e, şeylerini düşünün, hani dayanışma ağlarını düşünün. Ben hani genelde böyle bir örnekle bunu anlamaya çalışıyorum. Bu, burada mesela e, kameranın olduğu yerde diyelim ki bir hasta reviri var ve işte e, çizgisel olarak dizayn edilmiş bir e, insan zinciri. Burada e, işte en baştan gelen e, ilaç paketi senden benden tek tek tek tek tek e, giderek bir yere konuluyor. Ama bu insan zinciri e, bu insan zincirine giren her bir ögeyle yeniden biçimleniyor. Bu insan zincirinden çıkan her e, birey bütünde müthiş bir değişim yaratıyor. Hatta Badion'un çok e, önemli bulduğum laflarından bir tanesi e, a, e, aynı zamanda kendi kendisini bir parça olarak görebilen bir bütün bu. Ve Deleuze de bende bu noktada kesiştik, kesiştikleri bir yer. Yani e, tahkim kuran bir bütünlük değil. Kendisi de bir parça gibi aslında. Dolayısıyla mesela bir insan zincirinde o hiyerarşi şey yok. Mesela o, o revire bir ilaç taşımak. Ve dolayısıyla aslında gelmekte olan halk böyle bir şey. Yani gelmekte olan halk bizim eylemlerimizden bağımsız değil. Biz ne zaman e, bu e, hayatı baskılayan paranoid faşist yapılara direniyorsa orada aslında gelmekte olan halka imkan tanıyoruz. Sınıflarımızda ders verirken işte e, sokakta bir şeyi savunurken ya da işte burada konuşurken, tam da konuşurken hani, nasıl başka için de deneyimleyebilirim sorusunu sormamı gerektiriyor falan bana bu. Yani, bu şimdilik böyle bir performatif bir şey olarak yanıtlayabilirim. Şey, bu sizin biyopolitik hareketlerinin editörü olan Umur Kartal, onu işte aslında Bora Hoca'nın yaptığı bir şeyi yapıyor çaktırmadan yani o bir şekilde. Yani bütün bu post yani bir tarafa tarih diye bir şey yok kardeşim. Yani gibi. Yani dolayısıyla e, asıl çerçeve böyle de gelen bir e, tarihtir. Biz ister istemez onu referans alıyoruz. öyle değil mi Ama gibi bir şey. Şimdi bu, bunu söylememin nedeni de hem o biraz önceki soruya da ya da ikili soru. Bir tanesi soru değil de temas gibi bir şeydi. Yani e, Gölözlü Walter'nin ilişkisi işte. Tabii Walter bu terapist falan. E, Laka'nın Bakanın ehliyet dersinden falan geçmiş bir adam. Şu bu. E, ve ya bu makine e, olayı onun yani <gülüyor> tamam mı? Peki gölözlü olayı ne? İşte böyle gözleri açınarak bir söyleşi sırasında şey diyor. Ya bu göçebe olayı. Bu göçebe olayı da diyor. Yani ben hatta şaşırdım yani. Takmış bir göçebe Hatta bu nomadolojiydi yani, monadolojiden böyle <gülüyor> bir <misin? gülüyor> e, hece oyunu yaptığı şey e, nasıl diyeyim gölüzün e, takıntısının sonuçları. Ötekisi de tabi dil bilim meselesi. Ya deli gibi dil bilim çalışıyor yani epeydir öyle ama e, beraber çalışmaya başladıktan sonra da e, evet. bunu abartıyor. Tabi üçüncü faktör deniz'ün hayatında ki ya bunları anlatmamın yine nedeni ne var? İşte, umarım oraya gelildi. <gülüyor> yani tutarlı bir şekilde, çok uzatacağım için demiyorum da, bakalım ilişkileri korabilecek miyim anlamda. Öteki de karısı, dediyorsun. Funny, dediyoruz. Ondan da hiç kimse bahsetmiş, yani işte İngiliz edebiyat tarihçisidir. Ondan sonra ve e, muhtemelen okumun sevgini <gülüyor> şekillendiren bir insandır. Ne okuyorsun, bugün ne okuyorsun? Nathalie Sorot, of. sen okudun mu? Yo, al oku. Bundan sonra Nathalie Sorot, of. şöyledir Nathalie Sorot, beni buradan illerine selam seviyorum. Diğerdeki <gülüyor> şu. Yani <gülüyor> biraz neredeyse <denesim o, gülüyor> bu karı koca ilişkilerindeki şey ya yani Goa'tıyla mükemmel diye ikli oldu o. 6 senedir bu kadınla yaşıyordu. <gülüyor> yani İnsana bir dipnot vermez Yani o edebiyat zevkinin, dirilözünün daha önce oluşmuş olma ihtimali yok. Yani yok, çünkü niye bahsetmiyorsun? Klasik Fransız lise eğitiminden geçmiş, yani Proust. Ulan Proust'a hepsi okulu zaten, Ya yani onu demek istiyorum. Ya da Rusa, Rusa'yı okumayan lise çocuğu var. İyi de yani sen William Burroughs'u kimin elinde gördün değil mi yani? Şimdi i̇şte böyle bir durum var, böyle çıplak, şöyle, mutlak, şölen. Neyse, bana yani. <gülüyor> bir dönük. Ee, şimdi tabii bak bunu öngördüğüm için ben bu nasıl bağlayacağım diyor. Şöyle bağlamaya çalışacağım yani. Bu e, dolayımsallık ve işte Hegel. Ama aslında Hegel haklı değil mi? E, ve senin söylediğin aslında seni de bir tür Hegel'yen yani değilmiş. Hepimiz Hegel'yen yani değil mi? Gibi. E, o kadar değil mi? Hani, <gülüyor> <yana gülüyor> sanki. <gülüyor> bir herkes Fenerbahçeli olacak gibi. <gülüyor> Öyle. Fakat Hegel'le ilgili büyük. Yani benim tabi. Haşa. Usta hakkında yeri yeri konuşacaksın ama e, yani edebiyat beğenisinin çok zayıf oldu. Yani herkes söyler bunu. Mesela şimdi bugün edebiyat olarak görülen bir şeyi, ya bugün de değil ya. Şinler'in yazdığı şeyleri bile beğenmiyor. Yani daha doğrusu edebiyatta denemeye açık olan bir arkadaş hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman da sevmedi. Ama yani Dönöz'deki hikaye şu en azından o çerçevede işte yani şiir için dil bilimi ondan sonra bu işte göçebelik savaş makinesi üzerinde antropolojiyle kurduğu ilişkiye şu bu ona benzer taktikleri yani edebiyat üzerinde kullanıyor diyelim edebiyat içinde kullanıyor ve e, işte kaçış çizgisi diye bir şey uyduruyorlar mesela. Artık an, onun ikisini mi uydurdu? Kaçış çizgisi, mı uydurdu. Ama o uydurma e, çok böyle çok oturuyor. Çünkü bir süre sonra, yani işte elimizden kaçan, tutamadığımız üretilen bir şey var. Dolayısıyla aslında dolaylanmamış, e, halen e, dolaylanmayı bekleyip beklemediği de hani e, mecbur e, bir şey ve bunu. Eğer edebiyat göstermesiydi görmeyecektiniz. Şimdi ne dolaylıması? Yani görmeyecekti. Sen böyle bir şeyden ha haberin bile olmayacaktı. Orada öyle insanların bulunduğundan filan. Yani şimdi ne bileyim? Kalkıp birileri bir gemiye atlayıp bilmem nereye gidip Sonra da o insanları silah soruyla mı? Yani bu tarafa tekrar getirmezseydi orada öyle insanların yaşama olma yaşanması ihtimalini düşünmeyecektim bile. Yani hangi dolaylıma? Ve yani demek istediğim o. Bu işte hakikaten ciddi bir buluş alanı ve öngörülemez bir yalan. Şimdi mesela modern fizik ve matematikteki şeyleri, yani bu arada hezarfen bir adam mesela, e, Hegel. Yani mineralojiden ojiden bilmem neye çalışmadığı bir şey yok. Yani şimdi mesela sağ olsa, e, ya gerçekten ne oluyoruz olacak? Yani şimdi Sicim teorisi diye bir şey var ya, ona yani anlatabiliyor muyum? Yani gerçekten... E, matematiksel zaten ifade edilmek dışında bir yolu da yok o şeylerin. Ama işte benzetme, benzetme yoluyla anlatıyorlar işte böyle bir titreşme ve e, bu, bu şeyin kendisi bütün o elektron e, yani atom düzenini kuran şey. E, o boşlukluluk hatta işte bugün evrenin yüzde doksan küsurunun işte böyle kara enerjiyi karar madde falan gibi bir şeyle e, oluşmasını daha çıkıyor falan demeye geçiyor. Ben yani demek istediğim, e, yani muhtemelen aslında Deleuze vesaire yani herhangi bir modern filozof içinde e, modern matematiğin modern fiziğin, modern astrofiziğin neyse yani şimdiki durumu e, yani öyle bilim hakkında Eskisi gibi atıp tutulabilecek, yani orada bile o dolayı probleminin aşıldığını, çok ilginç zihinsel deneylerin yapıldığını, sonra bunların 80 yıl sonra doğrulanabildiğinin görüldüğü bir e, ortam oluştu. Demek istediğim de, fakat sanki, hani ben böyle klasik böyle ederyaz şey dedim, jürilerin olmasaydı <gülüyor> siz daha çok beklerdiniz. Onları kim düşündü? Jules pian çocuklar düşündü. <gülüyor> hani böyle ilkokuları ama ya tamam basit masit ama biraz ben galiba neticede böyle düşünüyorum. Yani şöyle bir şey halkı bekliyoruz bilmem ne yapıyoruz işte buradan eve gideceğiz, eve işte yemek yiyeceğiz bilmem ne yapacağız falan filan ama tutunduğumuz şey bu fikirler, bu fikirlerin çoğu da tuhaf fikirler. Biz o tuhaf fikirlere tutunuyoruz. Ve o fikirler olmasa aslında ayakta kalamayız. Yani bu çok basit. Ölürüz yani. Yani ölmememiz gerekiyorsa o zaman o fikirleri üretmeye, onun üretildiği yerlere göz kulak olmaya, işte ne kadar gücümüz yetiyorsa, cesaretimiz buna... Yani sanki işte tarihle ilgili fikirde de bu siyasetle ilgili bir anlaştığı da şöyle bir şey var. O parti, herkes aynı insan olmalı. Aynı derecede cesur olmalı. Aynı şeyi aynı zamanda istemeli ve yürüyün kalkın gidiyoruz demeli. Bunun dışındaki herhangi bir şey korkaklık, Adilik... ya işte... Ama yani Stalin bunun şeyini çıkarmadı mı? Yani herkesin üzerine kireç döktüğü yani sonuçta. Sen öyle değilsin, sen de öyle değilsin, sen de öyle değilsin, toplayayım. Yani... E, ama şeyi anlayabiliyorum tabii yani böyle bir e, yılmışlık fikri. Ya sanki işte Delos falan gibi tipler ya da bu pozite bu pozite yapısalcılık diye aynı şey tekrarlanmasını zaten. De bu adamlar bize bir e, han hayal e, Pazarlıya. Yani. Aslında dolayısıyla da onun, onun için bir alan açılmasına şey var. Herkesin de burada işte oturup hali hazırdaki rezil durumundan tatmin olması için başka bir söylem daha üretmiş kişiler. Dolayısıyla biz burada tatminle ilgili böyle bir fikir var. Ya, tatminle ilgili problem tatmin olduktan sonra başlar zaten. Yani iki kere iki dalak. Yani, evet, Şimdi nasıl devam edeceksin? Yani öyle bir tatmin şeyi var mı? E sonra bir daha toplanacağız gibi bir şey. Yani, de yani aradaki mesafeyi gerçekten dolduran, gerçek düşünürler var. Yani onlara böyle ü, haksızlık etmemek gerekiyor. E, o alanı doldurmak için çok ciddi yemek sarf ediyorlar. O işte Deleuze ve Bahattin, de, de böyle işte hani gözleri kan çanağı gibi olmuş da geliyor falan filan. Adam hani yalnız kalıyor, e, bi, bi, o ifadeye işte, bir yani, diye, o gramatik düzeni kurabilmek için... Ee, ...hayatını başka her şeyden bağımsızlaştırıyor, hiç de iyi bir şey değil. Arka, yani <gülüyor> siz doğru düzgün bir şey okuyabilirsiniz diye. <gülüyor> Adam buraya gelmiyor bu akşam. <gülüyor> yani balzanı hayatına okuyun abi. Yani Demek istediğim e, Hegel bir okusa, iyi olurdu bence. Yani e, o, onun öyle bir e, şeyi var. Estetik derslerinde mesela geçiştiriyor. Ya çok büyük bir adam, yani gerçekten acayip bir şey alıyor bir, e, zamansal hatta mekansal yolları böyle zihninde filan ama ya, durup bekleyecek zamanı yokmuş gibi bazı şeylere hiç e, özen göstermiyor. Yani burada da cayizlik <gülüyor> daha çıkıyor. <önce> gibi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> misin? Şey şey şuyu diyorum. E, geldiği gibi hakkını payı ürettiğini geldi <gülüyor> zaten benim de çok şey yaptığım biliyorsun. De Yok ona şey, ama hepsi de. Ben şarpıyorum şey, yani. Şey yaptın, <gülüyor> sen, evet. sen bayağı bunlar <gülüyor> da şarpısın şey da. <gülüyor> şöyle, şimdi Hegel hep bir dolayım aracılığıyla gerçekliğin açıklanabileceğini şey yapıyor. Yani daha doğrusu şöyle diyelim, Platon'da da varlık yani üzerinde varlık hakkında konuşurken sonuç itibarıyla bir <gülüyor> evet. sezgisellik denilen bir şey var. İlgi bir entelektüel sezgi denilen bir şey var. Kant bunu bir şekilde ortadan kaldırıyor ve bunun böyle bir şeyin olmadığını modern felsefe içinde kaybolurken gel bundan kaçınmıyor bunu tekrar evet. felsefenin içine yerleştiriyor ama konuşurken şey diyor evet bu sizin işte e, size sezgi olarak ortaya çıkan şey aslında böyle bir şey yok bunun için bir dile ihtiyacım var bir şeye ihtiyacım var dolayısıyla bir dolayıma ihtiyacım var benim Hegel'de idrak evet. bir kısım bir şeyin dolayı olmaksızın düşünülemez diye. Ellebiyat sonuçta bir dolayım yaratan bir şey. Yani ifadeler, bizim tarafımızdan kavramların bazılarını biz uydurmuş olabiliriz. Evet. Ve bunların çoğu birçok insan tarafından anlaşılmadığı için psikotik bir dille de yazıyor olabiliriz. Dolayısıyla ancak bizim evrenimize giren birisi, o da Deleuze'nin ifadesi yani. şey diyor, psikotik dille yazar, bunlar Kant mantıya gel, anlaşılmaz falan değil. İyi okursanız, bir süresinin dünyasına girersiniz. Dünyasına girdiğiniz için de çabucak hareket etmeye başlarsınız. Ne söylediğini anlarsınız. Sonuçta bu klasik filozofları kavramak çok zor bir şey değildir. Dışarıdan bakanlar açısından olağanüstü zor. O gidince süresiyon kavranabiliyor. Çünkü psikotik kendi içinde kapalı bir evren yaratıyor. Dolayısıyla kimin neyle, ne nasıl bağlantılı olduğunu çözmeniz gerekiyor ki o dili çözebilirsiniz. Aksi takdirde o kapalı bir evren. Ucundan kenarından zor bela tutabilirsiniz. Neyse uzatmayayım hikayeyi. Yani sonuçta dil bir dolayı. Şimdi oysa ki şu, mesela şöyle bir şey karıştırılıyor gibi geliyor bana. Yani bir simge şeyin sunumunda da vardı, Dölüz'ün ifadesi olarak sunuyor ya, konuşurken şey, benzerler farklı olurlar. Yani aslında benzerlik, farkın kavramları, farkın çünkü kendisi temsil üzerinden yaratılan bir şey. Biz bir te, temsil dediğimiz şey bir dolayım ya, işte dolayısıyla işte ben diyorum ki bu dolayım, her, o ya da bu şekilde edebiyat bir dolayım, bir temsil hiç kimse tarafından kurulmamış bir şeyin temsili de olabilir. Ya da hiçbirimiz tarafından düşünülmemiş, bir kişi tarafından bir tepkildik tarafından gerçekleştirilmiş bir temsil de olabilir. Biz onu okuduğumuzda aynı, onunla aynı dünyada yaşamayabiliriz ama bir gramatik olarak, anlam bilgisi olarak, düşünce dünyası olarak, bilmem ne olarak onunla temas ettiğimizde aslında bir temsile temas ediyoruz. Dolayısıyla bir temsil, şey muhatap oluyoruz. Şimdi bu bizi Tekrar geriye savurmuyor mu diyorum bu şey işte modern yani. bilim diye bir şey var mesela. Evet. Yani seninki biraz daha eski bir evet. kafa olmuş oldu. Evet. Halbuki o sorunla yani ne bileyim işte Sosyum var, var falan filan. Evet. Ee, yani şey gibi, mesela matematik neyin temsili? Yani üçgen neyin temsili? Nerede bu? Yani ma matematik için de aynı problem söz konusu. Ama yani şimdi o düzenek üzerinden e, biz işte uzay mekiği yapıyoruz. Yani seyahat ediyoruz hiç görmediğimiz bir şey hakkında daha görmeden önce sonuçlar çıkarabiliyoruz. Yani demek istediğim gerçek olanla hani dolayısıyla bizim kendi kapalı işte dolaylısal e, çemberimizin dışında kalan ne varsa her şey hakkındaki her türlü şeyi ona güzinde eğlemde bulunmamızı da sağlıyor yani Hegel'in de pek alakalı olacağı çerçeveyi kendisinin hatta belki kurduğu bir şekilde e, buradaki bu e, göndergesel dilikler üzerinden kuruyoruz. Ya, ama kendi içine kapalı. E, Dili de zaten bir süre sonra öyle bir matematiksel çerçeve olarak düşünmeye başladık. Yani o gösteren gösterilen bağlantısını kopardık birbirinden. Bunların birbirinin doğal sonucu olmadığını o, o, yani demek istediğim o çerçeveyi zaten öyle kurduk. Ondan sonra hatta işaretleri sınıfladık. İşaretlerin işlemlerini iki türlü Hala o bir tür dış bir gerçeklikle e, ilişki içinde e, harmonik ya da uyumlu olmak, bir de daha sık bir, bir grup iç varyasyonunu türettiği, o iç varyasyonların sürekliliğini oluşturduğu bir şey olarak düşünmek gibi iki model kurabildik. Ayrıca, tabii ki Dirlüz'ün e, at koşturmaya çalıştığı şey. bu ikinci modelin içi olacaktır. Varyasyonların sürekli üretilmesi deneyimsin inkafıyla ve varyantlar arasında seçim yapılabilmesi. Diyor ki yaşamın ontolojik ikiliği budur. Yani üretmek ve seçmek. Dolayısıyla siz ne yaparsanız yapın zaten üretmek ve seçmek durumundasınız. Her şey gibi. Dolayısıyla sizin spesifik olarak size özgü bir şey değil ya da düşünme becerisinin tek başına sahiplenebileceği bir şey değil. Deleuze eleştirilirken mesela sonradan bu işte spekülatif gerçekçilik falan. Mesela bu oradan epeyce insan yürüdü ve çok da sağlam bir eleşti yani oranın geldiği yer. Yani. Yani diyor diyorlar ki yani bu sonuç olarak ya düşünülemeyen ya da düşünülemeyecek ya da düşünmenin dışında yani o dolayı imsallığın dışındaki şeyle ilgili ne söyleyebilir ki? Hani dinamız ilk işte. Yani pekala orada öyle bir şey olmadığını ya da olduğunu söylediğiniz zaman onun varlığı ile ilgili ne söylemiş ya da ne söylememiş oluyorsunuz aradaki köprüyü kopardınız. köprüyü zorla kurduğumuz zaman da işte korelasyonizm dedikleri yani her şeyin düşünebilir olduğunu önceden varsayan bir pozisyona sürüklenebiliyorsunuz. Ama yani Kant oyunu kurarken işte her şey düşünebilir değildir demek zorunda kalıyor. Çünkü düşüncenin öyle bir çerçevesi olduğunu ileri sürüyor. Aslında de her şey düşünebilir demiyor. Ama şöyle bir şey var insan için sanki yani orayı hani kurabilir. Her şey hissedilebilir diyor gibi. Ha, o o zaman da belki o korelasyon ilişkisini bu his boyutuna da e, taşımak lazım. Çünkü o his olayından bu mistik eleştiri de yürüyor. Ha his mi? Yani intü, intüsyon, sezgi, his işte neyse. Böyle gelecekte olacak şeylere dair. Kafka hakkında mesela konuşulduğu zaman Kafka'nın gelecek de olması olduğunu bizim gördüğümüz şeylerin gelişini sezmesi diye bir alan kuruyor mesela ve bu alanı e, yani çok belirleyici bir noktaya taşıyor. ya yani demek istediğim bu hani, e, hocam senin eleştirin şey yapmıyor. ben yani onu da kapsamaya çalışıyor. Bu arada benim de yani Deluz'le e, nasıl diyeyim yani ne yaptığını falan anlamaya çalışırken. E, temas ettiği noktalardan birisi oluyor. Çünkü bu vitalizm, dilimselcilik eleştirisi de zaten aynı çerçeveye Yani hayatı böyle bir işte kapalı devre gibi düşünme problemi e, hep eleştirildi diyoruz. Yani bunu ödün çaldığı işte Bergson gibi düşünürler de zaten eleştirilmişti epeyce. E, Dörözü de çok eleştirildi. Yani bunun çünkü temellendirmesini nasıl yapacak? Yani bir virtual olanı mesela. Bu çok ciddi bir soru. Çünkü e, Avrilik yani de bir soru. Onun için de, işte hani Badiyo'yu onun için kıyasladım. Ya edebiyat diyor. Ama sen diyorsun ki mesela işte Hegel ama edebiyat diyor ki falan diyorsun. Yani bir dakika o öyle büyük de bir girişim değil. Bir kere onun paylaşılması için her şeyden önce dil diye bir şey olması lazım. Adam. adam da diyor ki ya sen işte dil diye eğer bir gramer ve onun öğretilmesi işte bu hani senin de yazında var ya emir sözcüklerinin şey yapılması. Aslında buyruklar olarak işliyor onlar. Yani niye gramerden yola çıkıyorsun dil deyince? Niye dolayı mı gramerde kilitledin kaldın? Aksine yani o kadar çok deney oldu ki edebiyatta bunların bir kısmı agramatik hatta bazı gramer, gramer kurallarının zaman içindeki bu agramatik tavırlardan bazıları anonim işte yani halk e, üretildiğini artık biliyoruz. Dolayısıyla onun çerçevesini bir çırpıda, e, hani kesip atamayız, kapatamayız ve bu dışarı açılan şeydir. E, yaşamdır işte falan. E, ama yani şunu uzattım pardon da bu yani hayat ve yaşamla ilgili bir felsefe ortaya atıldığı her durumda benzeri bir sorun yaşayacağız. Yani dediğim gibi böyle mistik çalışımları veya işte ütopik bir proje gibi görünmesi gibi meseleleri hep şöyle bir örnekler bir şey yapayım. Mesela Nietzsche ve Spinoza işte ikisini de sever diyoruz ama Nietzsche'si Spinoza'yı sevmez. Çok net bir nedeni var. O da Konatus'la ilgili. Ne demek kardeşim? Yani bir şey var, var oluşunda dirilir. Hayır. Bir şeyin direnmesi onu varoluşundan vazgeçmesiyle e, paralel Şimdi bu ikisi arasında yani aksine irade varoluşundan vazgeçme gücüdür. Onu sakınma gücü değildir. Onu yok etme ihtimalidir falan gibi böyle bir şey dediği <gülüyor> için o çok aşırı muhafazakar yani bu. Ya yani Delöz'ün konumu da bir miktar muhafazakardır. Yani bunu ya çok söylendi zaten bu. İkisi arasında böyle bir ortak, o işte bengin dönüş e, şeyini tanı, e, yorumunu yaparken de böyle bir muhafazakar konumdan, böyle bir tür sanki perpetuum mobile düşünmesi. Her zaman hayat, yani nereden biliyorsun? Belki hayat yok olacak tamamen. Yani, niye? yani hayat, yaşam dediğin şey, bütünüyle belki de ve onun şeyidir. madde mesela tamamen ortadan kalkacak. Yani böyle bir ihtimal demek istediğim yani. İşte fizikçine böyle şeyler konuşuyorlar. <gülüyor> Singularity dediği adamı, madde geldi, madde gidecek. Ve hiçbir şey değişmeyecek bir daha. E niye sürekli bir o da değişecek, bu da dönüşecek filan? Nereden çıkarlar? Nerede bunun matematiği? Yani ispatla. Yani evet. o, o, o ciddi bir soru. Yani ve yani onunla deriz... Işte yani şu, hele bugünkü matematik ve fizik de ne kadar e, baş ya yani herhangi bir düşünür. Allah aşkına. Yani o da ayrı bir mevzu. Adam öyle diyor. Yani bir anda o Big Bang denen uydurma e, konumun e, aynı şekilde bütün maddeyi şey yapacağını düşün. Hiçbir değişim yok, hiçbir dönüşüm yok. Hiçbir şey yok. Bitti. Yani bu modern bir nihilizm de bu arada Bu enteresan tüpler var hakikaten. <gülüyor> Ne tipler var hocam ya? <gülüyor> <gülüyor> evet. şey. mu ya? Yok, e yok mu? Vazgeçtim <gülüyor> <içime> yasak <gülüyor> <Bütün enerjim. gülüyor> e, O zaman ben bir iki soru daha sorayım mı? Ya, şey, e, bu satarçla ilgili örneğe bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi, Bugün bir öğrenci geldi. Hocam dedim altinci yıl, yedinci yıla doğru yolculuk yapıyorum. Beni geçiremiyorsunuz. İçe ismarlar sana geçiriyorum <gülüyor> bunları. Çocuk çaycı zaten kokusu gitmiş çay gibi. Dedi. <gülüyor> Yok dedim ya bu çaydan bahsetmiyorum. Ben başka çaydan başka bir şeyden bahsediyorum. Köylüler tavuk ister, yumurta ister falan. Ben de aklıma birler çay geldi. Çayı iyi ama daha başka bir şeyler daha isteyeceğim. Yani. Çocuk kömür başladı. Ne iş yapacağım ya şimdi ofislerde? Polis olacağım falan. <gülüyor> geçemezsin, mümkün iyi Çünkü bizden mezun iki tane mersef eden mezunu iki kişi geçen iki Diyarbakır'da öldü. İşte, i̇şte Çatışma matışma meclisinde falan. Dedim ki, abi ben seninle ölmene gözlüğüm ama o arkadaşlar var, artık engel olacağım. Yani Çünkü çatışmaya gideceksin, bir şey olacak. Baba, Çocuk olur mu hocam, bilmem ne falan takla atıyor. O da ki, sana bir tane e, kitap öneriyorum. Sen kitap okumaya yani, kitabı ben yazıyorsun, tavsiye bir Satranç diye bir kitap var dedim, zıvaykın, git onu oku. O kitaptan ne anladığını bana üç sayfa içinde özetle, pazartesi günü getir, söz geçireceğim 3 Üç sayfaya yazı yaz, bu kitap hakkında ne düşünüyorsun, ne anladın, ne şey yaptın falan. Kendini de koy o kitapta bir yere ya da beni koy, başkalarını koy. Neyse işte bunun bir olan Şimdi ben o kitabı çok eski okumuştum. Satrançta işte o meşhur köylünün bilmem ne, ustadı usta, yenmesi mevzusu. Şimdi gerçi geçenlerde jüppeli şey çıkardı. Tetvahi safakta zaten. Yasaklanmadan belki bunu konuşacak bir yol. Bazı belki öyle. Bazı aksaklarda kumar olarak kullanmışlar. Evet, hatta evet. Safaence tarif ederken bu hiyerarşi işte bütün taşların belirli görevlerinin olması, eşit kuruluma sahip olması, işte vesaire falan filan. Onun karşısında boy oynuyor yani. Ben de bir yerde şey satan ise işte, için karşılaştırması ya da tavların karşılaştırması üzerine bir şeyler okumuştum. Oyu bilmiyorum, oyu da öğrenmiş oldum. Şimdi şey bu, e, burada e, bir açıdan tekrar sana da sormuş oldum çünkü Badio mini verdi için bu olayla ve tekillik mevzusu. Yani ve bu işte kurulmuş düzenli işte kapalı evren, işte her şeyin görevleri belli. Şimdi haydi bakalım kavga edin işte kim kimi yiyecek hedefine sonuçta bir sigarlik gelecek. Diğerinde ise daha böyle işte başlangıç itibariyle, evet verildiği tarihi koşullar var ama verili olmayan da yüzlerce koşullara oyun esnasında kullan oyunlar var. Dolayısıyla daha çeşitliliği ve değişime rastlantıya daha açıkken özneleri daha özgürleştirirken, birinde aslında belirli bir tecrübe ya da kapasitenin kullanımı ile ilgili bir şey var. Hani bu hani şey Kasparov'un Deep Blue diye bir bilgisayar çıktığında işte. Onu sürekli satranç maçı yapıyordu. İşte üç maç alırsa Microsoft ona bir şey veriyordu falan. <gülüyor> o Onun gibi bir şey? Yani satranç gerçekten çok mekanize bir oyun. Ee, Efendimiz Lenin'in de devrim sonrası da yasaklanmasının nazarı kesin oynamaması gibi bir şey. Yani neyse, tabii sizde böyle bir şey var. Bu e, satranç ve Go ya da işte satranç ve gerici neyse. Bunlar arasındaki şeyi düşünürken bir hiyerarşinin kurulması öznelerin özgürleşmesi ya da işte öznelerin diğer aşının içinde rapt edilmesi, bir yerde yerleştirmesi vesaire falan şeyle ilgili olarak. Ee, şimdi bunu e, bizim hareket alanımızın, yine hareket alanımızın aslında e, go'ya daha yatkınmış gibi gelse de satrançmış gibi geliyor bana. Acaba yani e, çünkü ...çok vasat birisi karşısında çok çok yenilebiliyorsun. O tıpkı anlattığı hikayedeki gibi. Çünkü o toplumsal olarak üretilen şey, mekanizmanın... ...birisi parçası olduğunda, daha hızlı parçası olmayı becerdiğinde... Sense düşünceyle onu kesintiye uğratmaya... ...ya da işte böyle bir kastın olmasa da kesintiyi bir şekilde uğrattığın için... ...bir şekilde o, o akışkanlığı paramparça edemediğin için... ...daha doğrusu o akışı, hakim akışı paramparça edemediğin için bir sıkıntı oluyormuş gibi. Sen bu konuda e, bir yorum yapmak ister misin diye bir şey sorucu. Şey e, e, Hakan Dostuma da şey sorucu. Bu olaylar tekillik ve bireyleşmeyle ilgili. E, felsefenin temel problemlerinden biri ya işte üstte tezkiladı. Bireyleşme nasıl olacak? Ha, varlık koyduk da bu nasıl bireyleşecek o zaman? Hadi bakalım bireyleştik. Ya da işte parça bütün ilişkisi tartışılmış. Bu tekillik, tekilleşme ve bireyleşme merüsünü Birazcık daha açabilir misin? Yani Dönöz'ün perspektifinde bu nasıl oluyor diye bir, bir hatırlatma da oluruz. Şey, az önceki tartışma ile ilgili bir şey eklemek istiyorum ben. E, Dönöz'ün şey gibi bir lafı var. Yum e, monografisinde galiba yani. E, evren biz onu anlamaya başlamadan önce kendi kendi ifade ediyordu falan gibi lafları var. Yani e, biz genellikle hani e, gerçekliğin karşısında anlayan ya da bir şekilde kavramsallaştıran bilinci koyup e, dolayımsallık ilişkilerini onun üzerinden kur, kuruyoruz ya. burada şey hani bayağı işte olan ifade gibi bir e, çok devasa bir olan bir kavramı sokuyor orada yani e, ve e, aslında mesela e, Hegel'le kapıştığı noktalardan bir tanesi de burası aslında. Yani dolayım dolayımsız olarak kalmaya direnen çarpıtıyor diyor Hegel membe hani e, burada mesela bu sebeple mesela e, bu bu perspektiften bakan birisi e, en iyi ihtimalle yorumsamacı ya da yorumlayıcı bir yere e, konumlanabiliyor. Ama mesela şeyde binayıda da özellikle şu vurgu çok. Yorumlama asla yorumlama git tecrübe et. Git ona. Az önce arkeologun dediği gibi işte işte orada işte hani ee, onunla böyle bir mesafe, bilen bilinen, özde nesne gibi bir ilişki kurmaktan çok e, git ve tecrübe et ya da aç kendini ve onun tecrübesini aç falan. Hani bedenlerin birbirine açıldığı bir e, sosyus düşünüyor. Bir, bu bir sosyus ama bu sosyus sadece insanlardan oluşmuyor. Yıldızların sosyusu var. İnsan hayvan asamblayızları Tamam Göçebelerin mesela böyle insan hayvan e, toplanışları, öbekleşmeleri var. Atın hikayesini düşünürsek mesela ya da işte hayvan hayvanlarla kurulan e, savaş e, mekanizmalarını hay, hayvanların içerisinde olduğu e, savaş şeylerini işte e, binlerce kişilik orduyla fillerle birlikte gelen şeyi falan düşündüğümüzde insan hayvan asambulayları özellikle savaş hikayelerinde falan çok net görünüyor. E, ama şey e, bu satranç ve go arasındaki e, ayrımı darız ve go'lar şeyde bin yaylada da şey üzerinden yaparlar mekan Meselesi mekan sorunsalları üzerinden. Ee, hani bizim kurguladığımız mekan e, şey de var yani çizgili uzam burası. Hesaplanmış, ölçülebilir uzamlar üzerine kuruyoruz biz dünyamızı. Hani bu uzam işte daha e, analitik geometriden e, işte falan veri ya da ölçülebilirlik fikrinden beri e, böyle bir mekansal tasarımımız var. E, bu mekansal tasarımın mesela oyundaki karşılıklarından bir tanesi satranç ama doğu tahtası da benzer. Karelere bölünmüş geometrik bir uzam. Ama gov'da çok tuhaf bir şekilde taşlar e, karelerin ortasına değil bağlantı noktalarına konuluyor. Şimdi burası e, çok önemli ve e, her taşın e, nefes alma delikleri var. E, i̇şte bir noktaya koyduk orta noktaya, orada dört tane nefes alma deliği var. Ve taş dört nefes alma deliği kapatıldıktan sonra ölüyor. Oyun dışına çıkıyor. Ve orada Deleuze ve Goethe'yı çok detaylandırdığı bir şeydi, ben merak ederek biraz girmeye çalıştım bu oyunun içerisine. Aslında bize, hani şunu söylüyorlar, tıpkı tıp Kafka eserinde söyledikleri gibi, iktidar piramit biçimli değildir. Aynı davanın koridorlarında olduğu gibi, yan yana bitişiklik işler. Biz iktidarı ne kadar piramit biçimli düşünürsek ona karşı o kadar savunmasız olacağız. Biz tıpkı bir go oyunundaki gibi ve aynı zamanda manifold kuramcılarının, matematik kuramcılarının gösterdiği gibi komşuluk ilişkileriyle, bitişikliklerle, yan yanalıklarla, çaprazlıklarla, yatay diyarlarla e, bu böyle bir deng dinamiği içerisinde varız. Go oyunu belki bunun işte e, cisimleştiği uzamlardan birisi e, direniş böyle bir sahada mümkün. Yani böyle bir sahada direnebiliriz. Piramidin tepesine ulaşmaya çalıştığımız sürece Platonik mağaradayız. Hala o mağaradayız. Sanki orada bir tepe noktası var. Ee, oraya attığımızda işte e, kancayı ya da oku oraya fırlattığımızda sistem çökecek. Hayır sistem öyle çökmeyecek. Hiçbir şekilde çökmeyecek belki. Sürekli kendini yeniden öğretecek. Biz patronun ofisi kulenin tepesinde diye düşündüğümüz sürece patron hala koridorlarda emirler yağdırmaya ya da işte e, bir takım Süreçler, bürokratik şeyler yapmaya devam etti. Ee, hani bence şeyin modeli ile alakalı bir sorunuz var. İktidarın mimarisi. Hani bunu nasıl düşüneceğiz? Dolayısıyla e, genelde bize işte şey diyor hani bu bitişiklikleri yan yanalıkları, komşuluk, akrabalık ilişkileri falan e, bir hani bunları değiştirmemiz gerekiyor. Onun üzerinden e, belki özgürleştirici bir politik öğretebiliriz. belki o anlamda tuhaf bir oyun. Hatta böyle yani. Ee, şu anda ne oluyor? Dünya Doğu oynuyor falan yani. Ortadoğu'da herkes birbirini çevrilmeye çalışıyor. Böyle e, çok, a, a, gerçekten e, tuhaf bir şekilde evet e, kantonları bir şekilde dört cepheden kuşatarak yok etmeye çalışıyorlar. Mesela. Yani bunun gibi mekan e, politikası bağlamında düşündüğümüzü e, böyle e, bir açılım yaratıyor. Ölüz ve Götleme Şehir ölçülebilir olmayan mekansal örgütlenmeler nasıl olabilir e, konusunda. Ya ne her şey tekilleşme birleşme meselesi. Şu <gülüyor> olayla da bağlıyız senin video <gülüyor> dedin ya olayla evet. o da olaylar etkiliyor. Ya yani şimdi o hani orta çağdaki o kim ki işte individüalist probleminin mesela video'da. Ee, sonra dert yanması oldu. Yani e, varlık olayın işte ikinci ciddi, e, ondan sonra, onda işte yakınlarda yayınlanacak olan bir de üçüncü cilt var. Ondan sonra e, orada da dünya kavramı gibi bir şey e, e, ortaya çıkacak. Ondan sonra onun çerçevesinde e, tek tek şeylerin bu topluktan e, nasıl. E, türediğini diyelim. O jenerik trait diye kendince baştan sona takip etmiş olacak. Şimdi tabii bu böyle nefes kesici bir serüven gibi de etti bunu da şey yaparlar. Ondan sonra bazı boşlukları da hızlıca dolduruyorlar geçiyorlar. Yani herkes ya yani bir sürü büyük düşünür de aynı şeyi yapıyor. Şimdi ama Deluz'un eee gelecek olursak o yani mesela Zura Bişvili diye bir, Öğrencisi de olmuş, bir asılı bir filozof var. Ondan sonra onun da bir, işte bir olay felsefesi diye bir kitabı var. Ve işte orada başında hemen Deroz'un olayı bir kendi sözlerine alıp yani sürekli döndüğü temel kavram olarak gördüğünü de söyleyip hemen hemen her şeyi onunla ilişkilendirme ihtimalinden bahsediyor. Böyle bir anahtar niteliği var. Peki bunun dışında yani olay nedir? Mesela bir şeyden, yani bir nesneden nasıl ayrılır? Bir nesne veya başka hani felsefi kategoriler düşünüldüğü zaman... E, e, ...hepsi birer olaya mı tekabül etmektedir? Bunların hepsinin bir olaysal çerçevesi mi vardır? gibi böyle bir sürü hani felsefe, felsefi olarak meşru e, sorular soruluyor. Yani bunların, yani benim takip edebildiğim, öyle, baştan sona takip edebildiğim bir, bir şeyi yok. Fakat... E, Dönöz'ün bir tür ikili oynadığını ve bu alanda şöyle katettiğini düşünüyorum. Bir tarafta gayet rasyonelist gelin, hani Fransız gelinmeyin zaten söz alan hemen hemen bütün Fransız düşündüğü içinde olan rasyonelist canı var. Öte yanda da bir amplist var. Şimdi bunlar arasında gidip geliyor. Bazen programlar yapıyor, yani program derken şey yani, şimdi şunu yapacağım, sonra bunu yapacağım, sonra onu üçe döneceğim, sonra onları ile çarpacağım falan gibi. Gayet rasyonelistlerin sevdiği tarzlar. Şimdi durum bir dakika sizi. şimdi altı bölümlük bir oyun oynayacağım. Sonra şimdi bu birinci bölüm diye devam ediyor. İkincisi de Ampli zaten işte Hume'u yani sonuçta bir insan sezgisinden alıp insani kurumların nasıl oluştuğunu tersten gösteriyor. Yani tek tek şeylerden başlarız zaten. Başka bir şeyden başlayamayız. Başka bir şeyde olup olmadığı ayrıca meçhub. Onun dışında insan öznesinin ve yavaş yavaş insan gruplarının hatta gittik de devlet gibi bir or organik şeyin nasıl oluştuğunu size buradan çıkacak. Ya da mesela Bergson'un yaptığı gibi. Madde ve bellekte. Orada da aslında benzeri bir antresli sanmı var ama tabii onun oyunu bozduğunu düşünüyor deriz. Yani ben her şeyin e, e, ingeler olduğu ve başka başka bir türden bir şey olmayan bir çerçeveden şeylerin nasıl kurulduğunu size aşama aşama anlatacağım. Dolayısıyla bu öyle bir çerçeve kazınıyor ki sen de, işte senin beyninde, gözlerinde, dişlerinde aslında birer imgi kesişmesi. Bunların kontraksiyonundan yani sıkıntıya bir şey, bir şey birbirinin sıfasından veya gevşemesinden bahsediyor. Sıkışma ve gevşeme hareketleri böyle bir pistol, ekstra pistol. Böyle bir düzenik üzerinden her şeyi nasıl kavrarız falan filan. Demek istediğim bu e, yani olay kavramını şekillendirirken bu iki e, tarzı da yani felsefe yapma tarzına da temas ediyor. Şimdi bir kere doğru. Oradan da zaten çok problemler çıkıyor. Eğer rasyonalist geleneğin işte daha o programcı kafasını eee çıkış yolu yapacak olursak e, yani şeyler olaylardan oluşuyor zaten. Yani olaylar e, pencereli, yani penceresiz olmayan, pencereli tamamen ilişkilerden kurulmuş yayınlıklar. Yani bunları özdeşleştiriyor. Yayınlık ne de demek? Yani kasılma, sıkışma. Onun içinde Berksonyen yani bir şey vardır. Noktaları. Bunlar bir araya geldikleri zaman kendilerini bir olay olarak sunuyorlar. Temsil etmiyorlar. Prezentasyon ve prezentasyon. Prezente ediyorlar. Ee, ama amplik adam, bir dakika, nasıl yani? Ee, şeyler, olaylardan oluşuyor, ne demek? O zaman bir şeyi böl, kaç tane olay varsa onu bana göster. Oradaki tutum da şu, olaylardan şeylere nasıl geçtiğimizi. Ya, olay olarak nitelenen şeylerin nasıl görünmesi gerektiğini sürerek o yola alıyor. O yola alırken de mesela işte edebiyatlar çok faydalanıyor. Yani e, her henüz şeyin e, şair kedisinin gülümsemesi, e, kedisiz gülümseme. Bildiğimiz Carroll'ın Alice'li kalar diyarındaki şey. Yani Orada kedi yok. Bütün o kedinin de yerine geçer. Ama kedi olmayan Ama kedi olan anlatılıyor mu? O şey. O, o şeyler e, birer nesne değiller. Tabii şimdi şey nesne hepsi birbirine ka karışıyor. Onların süreklilikleri diyor deriz. Zamanlı da ölçülebilecek en küçük birimden daha küçük. Orada da işte Laibizyem bir hamle yapıyor. Yani biz mesela bir tekillik ne kadar sürer? Bu tekilliklerin ne kadar sürmesi bir olayı e, ortaya çıkmasını sağlar gibi sorular soramıyoruz. Onu sorduğun anda da şunu söylüyor. İki çeşit zaman İki çeşit zaman okuması var. Birisine Aion diyor, birisine Kronos diyor. Aslında senin yani konuşmanın ilk başlarında hareket için söylediğin iki farklı hareket şeyi zaten ikinci kitapta da iki farklı zaman yorumu olarak ortaya çıkacak. Bu zamanlardan birisi her şeyin bulunduğu ve dolayısıyla her şeyin pay almasından dolayı birbirinden ayırt edilmesini sağlayan, her şeyi kapsayan Kronos'la aslında yani bir tür Zeno paradoksu da var işin içinde tabii birbirine eklenmişerek aslında zamanı da oluşan, oluşturan hem şimdiin sürmesini sağlayan hem de geçmişin şimdi de saklanmasını sağlayan zaman. Hı. Aslında kronosun tahayül edilmesi bile ancak ay onun iş başında olmasıyla mümkündür ee, diyeceğim. Dolayısıyla yani kaçamak konuşuyor gibi oluyorsun çünkü işte Diderot ile ilgili konuştuğun her durumda yani alan değiştiriyor. Bu, bu da çok eleştirilmiş de ya. Yani. Çünkü bir dakika şimdi sen önce bir şunu anlat. Hani bizdeki klasik o yani bir, bir hesabını ver bunun. Mesela bizim tez savunması falan EFTÜ'sü şeyler. <gülüyor> Sana yaşatmadılar işte. <gülüyor> şey o o mesela bir dakika oraya geçme. Önce Sartre bilmem neden ne anladığını anlat. Ya ilgili Sartre de zaten önce kendisinden geçiyor. Ondan sonra ondan geçiyor. Sonra bundan geçiyor. Yani o kavram o şekilde yol oluyor. Ya kavram bu zaten işte adam felsefe nedir de bunu anlatmaya çalışıyor. ve Kompozit bir yapı, bir iç, bir dış tutarlılık boyutu var. Bunların ikisinin aynı anda olması lazım, aynı şekilde işlemesi lazım. Mekanizması bu falan filan. Ya bu, bunu da aslında şey gibi, yani kavramlarla ilgili hep benzeri eleştirileri aslında tepki olarak da o kitapta öyle bir incelik de var. Yani bak, iyi madem, kavramdan şunu anlıyoruz. Yani bizim kavramlar niye böyle diye sormayın. Aslında sizin kullandığınız, ya yani, Aristoteles'in kavramları da böyle diyor adam. Yani Aristoteles'in işte e, bir tözden anladığı şey, yani ne bileyim işte bu usya problemi, o orta çağ nasıl aktarırdı, aktarırken ne kadar değişti, bütün bu süreçte öyle değiştiğini söylüyor. Dolayısıyla yani olay e, gerçekten amplik gelmek üzerinden düşünüldüğü zaman e, ve Rasyonelizm gelecekten düşünürüz zaman, sanırım yani benim okumalarından çıkan böyle birbirinden farklı iki durum. Birincisi, yani yapı taşı gibi, diğerinde ise aslında küçük deneyim e, gibi görünüyor. E, ve bunun ikisini de manipüle etmeyi seviyor. Çünkü yani biraz Bertrand'ın öğrencisi Bertrand rasyonelizmle e, şey arasındaki objesizim arasındaki e, ...boşlukta bir hareket edip... ...sonra bunların aslında... E, ...bir problemin... ...yanlış görüntüsünün sonuçları olduğunu söyleyeyim... ...hani problemi aşacak yani. Onun öyle bir kafası var ya, oradan öyle çıkıyor. Yani de ...öyle bir alanı kurcalıyor. Transzandantal amprisizim, amprisizim ne demek var. yani? Hı -hı. Ee, burada şey... Hocam, ...yani... E, ...fark ve tekrardan böyle... E, Pensep'le de hırsızlıkla felsefe arasında böyle bağlantılar kurduğu yerler var öyle. Hani evet. iyi bir hırsızlık yap, yaptı yani yap, yapmaktan bahsediyor öyle evet. ama e, bu şey yani çok e, özel bir şeyden bahsediyor. Mesela ben dürüstüm. Olay meselesiyle ilgili Vayt'ta böyle bir şey yaptığını hissediyorum yani. Bak Vayt Vayt'ta çünkü böyle bir olay metodolojisi var. Yani özellikle bize sık sık şunu söylüyor. Ortodoks yani ortodoks e, bakış diyor. E, şeyleri arkasına gömer olayı. Ve şey yapar işte, bardak düştü, işte olay bu, nesnenin hareketidir olay. Böyle bakar diyor yani, genel anlamda ortodoks bakış, e, nesnenin arkasına olayı gömer, olay nesnenin temsili olur. Halbuki, mesela Baytet'in örneği, Kleopatra'nın iğnesini binlerce yıllık yaşam hikayesinde benim onunla karşılaştığım bir an bu sanat eseriyle, işte orada onunla geçtiğim temas, bu işte Kleopatra'nın yine de denen eserim M.Ö. 86 yıllarında İskenderiye'den kaçırılıp Miletara götürülüşü. Tüm bu serüvende yaşadıkları Kleopatra'nın kendisinin bir olay olarak düşünülebilmesi mümkün kılabilir mi? Falan gibi. Yani zamanın her an an geçişi ve bu anları katedişindeki her şey bir olay olabilir mi? Bizim nesne diye düşündüğümüz şey. Aslında fizikçiler bunu çoktan yaptı. Yani bizim nesne diye temsil ettiğimiz her şey bizim algı düzeyimizin göremeyeceği evrelerde müthiş birer olay olarak aslında evrene fırlıyorlar, evrene böyle kendilerini ifade ediyorlar ve varlık işte feryat fiğen ediyor bu yüzden bu olayların bizimler, biz bizse bunu hani örtbas etmeye biraz görmezden gelmeye çalışıyoruz hani. Deleuze'de böyle bir şey var, bu olay metafiziğinin, belki işte o, o çığlık değişiminin yani varlığın o çığlığı değişiminin sebeplerinden bir tanesi bu. Varlık herhangi bir olaysallık olarak kendini dışa vuruyor. Hem de bunu engelleyebilecek herhangi bir güç de yok. Ancak bunu işte insan evreninde ya da astrofizik düzeyinde kesintilerle görebiliyoruz. Bu sebeple her şey aslında akışlar, blokajlar, bir de sapmalar üzerinden giriyor. Böyle. Yani bu akışlar var, bunu bloke edenler var ama akış durmuyor, sapıyor yeniden devam ediyor, sapıyor yeniden devam ediyor. DNA zincirlerinde de bu böyle gerçekleşiyor başka bir modelle. İnsan evreninde edebiyatta Gerasim Luka örneğini hatırlarız mesela. işte çok tuhaf hecelerle anlamsız diyeceğimiz ifade biçimleriyle bize kekelemeyi öğreten gerçekten de kendi dilinde, Yabancılaşabilmeyi ve bu yabancılaşmadan bir olanak türetmeyi e, öğretebilen edebi deneyimleri de bunun içerisinde paylaşıyoruz. Bu yüzden e, böyle düşüncesi aslında bir anlamda bir olay metafizliği bence de. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <gülüyor>